Tilki ve Üzümler Tilkinin biri aç kalmış. Yiyecek bir şey bulmak için her yeri gezmiş, tozmuş ama aradığını bir türlü bulamamış. Açlıktan neredeyse ölecekmiş artık. Bitkin ve umutsuz bir halde yürürken bir de bakmış ki ne görsün? Bir çardağın üstündeki asmadan kırmızı kırmızı üzüm salkımları sarkmıyor mu? Gözlerini kocaman kocaman açmış. Şu üzümleri yersem ölmekten kurtulurum. ''Renklerine bakılırsa bal gibi tatlı olmalı.'' demiş, sevinçle çardağın altına koşmuş. Bir salkım üzüm koparabilmek için ayaklarının üstünde yükselmiş, pençesini uzatmış, yetişememiş. Hoplayıp zıplamaya başlamış, yine koparamamış. Bakmış ki olacak gibi değil, umudunu kesip zıplamaktan vazgeçmiş. Üzümlere üzgün gözlerle son bir kez baktıktan sonra... ''Bu üzümler ham, İç üzüm yiyip de ne olacak sanki?'' İşlerimi kamaştırmaktan başka bir işe yaramaz ki. <gülüyor> Tilkinin böyle demesi sızlanıp yakınmasından daha iyi değil mi? Atasözü ne der? Tilki uzanamadığı üzüme koruk der.